bombadaki hayalet Mikrofondaki hayalet Boyrun Leydi ölü İyi geceler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 Siz sevgili fanilere bu gece anlatacağım hikaye... ...uzun ama çok uzun bir zaman önce Londra'da oldu. Bilirsiniz, hayalet olmanın en güzel yanlarından biri de... yaşandığı zamandı, mekandı gibi sulu zırtlak ve önemsiz şeylerle uğraşmamaktır. <gülüyor> Neyse... O günlerde Londra'da birbirinden güzel partiler vermekten başka bir iş yapmayan Lady Neville adında oldukça yaşlı ve asil bir kadın yaşardı. Lady'miz tabii ki de duldu ve inanılmaz zengindi. Adlarını dahi bilmediği onlarca hizmetçisi. Yiyebileceğinden çok fazla yiyeceği ve sekiz hayat boyu yaşasa giymekle bitmeyecek kadar çok gece kıyafeti vardı. Haturun şarap mahzerini, mücevherlerini ve eşsiz sanat eserleriyle dolu özel odalarını saymıyorum bile. Ancak Leydemiz dünyanın en büyük bazlarını, zamanının en ünlü simalarını, en güçlü sihirbazlarını ve daha ne kadar en varsa partilerine getirdiği halde bundan sıkılmaya başladığını fark etti. Eh, i̇yi ki de fark etti. <gülüyor> Yoksa ne bendeniz mikrofondaki hayaletin diline düşerdi ne de gece yarısı hikayelerinin en güzel partilerinden birinin onur konuğu olabilirdi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Leydimiz nihayetinde öyle bir karar verdi ki, öyle bir konuk çağırdı ki, Ara bölgede yani bizlerin yaşadığı alemde bile o son lanetli parti hala gizli bir dua gibi çekinilerek ama hayranlıkla ancak bu kadar güzel ve zehirli anlatılabilirdi. Eh, o zaman lafı fazla uzatmayalım. Ruhlarımızı zamanın zehirli hikayelerinden biriyle daha sarmalıyıp, ...gecenin kalbinde bizleri bekleyen Lady Neville'in partisine katılmalıyım. Sevgili Lady Neville... Anlamadığım şey böylesine büyülü şiir gibi partiler verip nasıl olup da sıkıldığınız. Aslında anlamayacak bir şey yok. Sorun her şeyin bir sonun olması sanırım. Sınırsız eğlencenin bile. <gülüyor> yani söylediğime geldiniz. Evet genç arkadaşım David. Ne yazık ki istemeye istemeye de olsa bana uzun zaman önce söylediğiniz gerçekle tanıştım. Ama ne yalan söyleyeyim. Genç bir şairin sözüne gelmeyi hiç ummazdım. Hayatta bazı şeylerin gençlikle ya da ihtiyarlıkla ilgisi yok ki Yaş dediğiniz şey daha önce de defalarca konuştuğumuz gibi... ...bence sadece rakamlardan oluşan bir etiket. Yine kelimelerinizi sihirle donatmaya başladınız sanırım. Ee, bir şairi de bu yakışır. O zaman ben de bir asker olarak ana konuya geleyim. Aldığınız karar nedir Leydim? Sevgili dostlarım, zamanla anladım ki... Partilerim benim dışında herkesi eğlendiriyor. Zaten uzun ömürlü olmanızın en büyük sebebi hiç kaybolmayan neşeniz değil mi? Hayır Yüzbaşı Kamsın değil. E, ya nedir Leydim? Uzun ömrümün sırrı beni hiçbir şeyin sıkmamış olmasıdır. Bakın hayatım boyunca görmüş olduğum her şeyle ilgilendim. Ve hep daha fazlasını görmeyi arzuladım. Ama her şeyin bir sonu var. ...ve nihayet bu kısır döngü... ...tüm ihtişamına rağmen sizi de sardı. Evet, aslında bir bakıma öyle oldu. Çünkü sıkılmaya başladığımı fark ettim. Ama sıkılmaya dayanamıyorum. E peki bu durumda ne olacak? Artık partilere gitmeyeceğim. E, bu da bir çözüm. Bazen en kesin çözüm... ...en basit mantıktadır. Ama Leydin bu kadar basit bir çözümle yetinecek mi? <gülüyor> i̇şte bu yüzden seni çok seviyorum... ...genç şair... Sen de hep fazlasını isteyenlerdensin değil mi? Hep daha fazlasını istemesek hayatın bir anlamı kalır mı Leydim? Ya da sıradan insanlardan ne farkımız olur? Ayrıca benim değil, sizin ne istediğiniz önemli. Siz ne istiyorsunuz Leydim? Son bir parti vermeyi genç arkadaşım. Ama öyle bir veda partisi olmalı ki. Bu defteri hiç kimsenin getirmeyi dahi düşleyemeyeceği... Cesaret bile edemeyeceği bir onur konuyla kapatmalıyım. Peki, aklınızdan geçen şey ne? Bunu çok uzun zamandır düşünüyorum. Kendi kendime sorular soruyorum. Ve nihayet aradığım cevabı buldum. Kraliçe hazretlerini mi davet edeceksiniz? Geçen yıl kendileri, bizleri şereflendirmişlerdi sevgili Kamsın. Siz savaş alanındaydınız. O halde partiyi kimi çağırmayı düşünüyorsunuz? Sevgili dostlarım, Son partinin onur konuğu ölümün ta kendisi olacak. Ba bardak için kusura bakmayın. Doğru duydum değil mi Leydim? Ölüm dediniz. Evet, aynen öyle dedim ölüm. İyi de ölüm zaten hazır olduğunuzda kendiliğinden gelecektir. Yani? Yani diyorum ki yaşam saati durmadan önce ölümü çağırmak ne kadar doğru. Yeterince açık değil mi? Bir düşünün. Ölüm son partide içimizden birini almayı tasarlıyorsa Davet edilse de edilmese de zaten gelmeyecek mi? Evet aslında doğru Ama hiçbirimiz ölmezse o zaman da ölümün aramızda olması büyüleyici olmaz mı? Ne diyorsunuz beyler? Kulağa oldukça hoş geliyor ama ölüm çok meşguldür ya işi olur da davetinizi kabul etmezse? <gülüyor> Şimdiye dek hiç kimse davetlerime gelmezlik etmedi. O halde fazla söze gerek yok. Davetiyeyi yazalım. Hepsi iyi güzel de peki davetiye ölüme nasıl ulaşacak? Nerede oturduğunu bile tam olarak bilmiyoruz ki. Tabii ki zengin insanların ihtişamın olduğu bir yerde oturuyordur. Nerede oturacak? Bence yanılıyorsunuz Leed'im. Neden yanılıyım? Ölüm yoksulların arasında yaşar. Bu kentin en pis, en karanlık, en arka sokaklarında, ahır bozma evlerde hayat bulur. Nasıl bu kadar eminsiniz peki? <gülüyor> Gayet basit. Hangi çağda, hangi zamanda olursa olsun, ölüm yoksulların tek dostudur da o yüzden deydim. O insanlar sizin aklınızda bile yokken, ölüm her gün onları ziyaret eder. Keşke savaş bitmeseydi. Onun tüm ihtişamıyla dans ettiği en güzel yer savaş alanıdır. Siz ölümü gördünüz peki. Defalarca hem de. Hatta konuştum bile. Ama o bana baktı, küçümsercesine güldü ve ne dersem diyeyim karşılık vermedi. E, oldukça yerinde bir davranış bence. Neden? E, çünkü her zaman ilk konuşan ölüm olmalıdır. Ayrıca bana kırılmayın ama sevgili dostum. ...siz de çok dürüst biri sayılmazsınız. Siz orada ne yapıyorsunuz sevgili David? <gülüyor> daviteyi yazıyorum. Birinin bunu yazması gerek öyle değil mi? Kesinlikle haklısınız. Gel. Leydim. Leydim bir saat önce aşçınızın oğlu öldü. Ah, çok hastaydı yavrucak. Üzüldüm. Sen neden böyle yaprak gibi titriyorsun peki? Efendim... Aşçınız bu zarfı size vermemi istedi Pindi neden getirmedi peki? Bu ev lanetlendi artık diyerek çantasını aldı Ve eşiyle apar topar kaçtılar efendim Çocuğunun ölü burada bırakıp aniden gidiyor Ve bana bir zarf bırakıyor İlginç Şey Leydim Zarfı size bırakan aşçı değilmiş Kimmiş? Leydim Aşçınız bu zarfın size ölüm tarafından yollandığını söyledi ...ve ondan sonra kaçtı. Ölüm mü? Evet, evet Leydim, ölüm. Diğerleri de kaçma hazırlığında. Önce o zarfı bana ver. Sonra biraz sakin ol. Ve gidip yardımcımı bana yolla. Bu arada kimse... ...burayı ben söyleyene kadar... ...terk etmeyecek. Anlaşıldı mı? Evet, evet anlaşıldı Leydim. Ölüm hep bir adım önde. Ve bizim... Kahvetinin mürek gibi kurumadan, ona henüz ulaştırmadan elimize geçen simsiyah bir zarf. Açsanız aleydim. Evet, simsiyah bir zarf, simsiyah bir kağıt ve kırmızı kalemle yazılmış bir cevap. Ölüm haftaya Cuma gecesi Leydin Levin'in son parçasını katmakta memnun olacaktır. Bakabilir miyim? Elbette. Şu el yazısının kibarlığına bakın. Hiç bu kadar zarif bir şey gördünüz mü? Bence bunu yazan bir kadın. İyi de ölüm iri ve siyah bir ata biner. Savaş meydanında gördüm onu. O heybeti, o korkunçluğu ve ateşten gözlerindeki merhametsizlik içime işlemişti. Hem yazıya iyi bakınız. Bu mürekkep filan değil. Ya ne? Düpedüz kanla yazılmış bu yazı. Şekli ya da cinsiyeti her ne olursa olsun haftaya cuma gecesi bu parti yapılacak. Korkmuyor musunuz? A, aklıma gelen başka bir şey de ya birisi konuşmalarımızı dinleyip bunu eğlence olsun diye yolladıysa... ...malumunuz sizi çekemeyen bir sürü dost görünen düşmanınız var. Bana pek öyle gelmiyor. Daha farklı bir his bu. Her ne olursa olsun bu parti yapılacak. Geçti David. Bütün İngiltere ve dünyanın en seçkin insanları burada. Ama o, o daha gelmedi. Sabırlı olun Leydim. Misafirleriniz geldiklerinde nasıl korkuyorlardı görmediniz mi? Gördüm ama. Gördün mü sevgilim? Sana korkulacak bir şey olmadığını söylemiştim. <gülüyor> Haklıymışsın. Bence hepsi koca bir şakaymış. Tek istediğim, bu son partimde ölümün, evimin azametinden, konuk severliğinden. ...ve içkilerimin tadından etkilenmesiydi. Ben mahvoldum. Herkes bana bakıp gülüyor. Lütfen öyle düşünmeyin dedim Bırakın gülsünler. Hepsi titr titrerken titrarken... ...siz ölümden korkmadınız. Gülmelerinden neden çekiniyorsunuz ki? Hem... E, Lütfen konuşma. Sadece benimle dans et değil evet. Benimle şimdi dans et. Çünkü... Bir daha şansın olmayacak genç arkadaşım Bir daha asla parti vermeyeceğim Dedim Sanırım konuğunuz geldi Ah, Çok özür dilerim Yoksa geç mi kaldım Hayır Tam zamanında geldiniz Buna sevindim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Leydi Ölüm. Siz, siz Leydi Nevil olmalısınız. Ah, beni davet ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Geciktiğim için lütfen beni bağışlayın. Oldukça uzun bir yoldan gelmem gerekti ve atlarım çok yorgun. Rica ederim. Siz şimdi atlarınızı kaşalarsınız. Ve karınlarını doyurur. Merak etmeyin. Sakın, Bilakis kesinlikle atların yanına bile yaklaşmasın. Onlar gerçek at değil, sadece öyle görünüyorlar. Shh, uyuun çocuklar. Ben çağırana kadar uyuun. Nasıl isterseniz. Şarap için lütfen. Ah, çok naziksiniz hmm, Harikulade bir şarap ah, Eviniz gerçekten çok güzelmiş. Keşke burada yaşasaydım Affedersiniz Bir an için şaşırdım da Böyle bir şey beklemiyordum açıkçası Çok özür dilerim çok özür dilerim Ne kadar kabayım İnanın sandığınız şeyi demek istememiştim Lady Neville. Ben, ben sadece böyle ortamlara alışık değilim. Lütfen beni bağışlayın. Yo yo rica ederim. Ee, yanlış bir şey söylemediniz. Ee, Konum olduğunuza göre evim evinizdir. Ah, çok naziksiniz Lady Neville. Aslında benim evim... Sizin gerçek eviniz savaş meydanları. Ah, yüzbaşı Kamsun. Sizi burada görmek çok hoş. Bir şey çok merak ediyorum. Sizi dinliyorum. Savaşta neden benimle konuşmadınız? Ah, çok yoğun bir anıma denk gelmiştiniz ve o yoğunlukta sizinle konuşsaydım istenmeyen bir karışıklık yaşanabilirdi. Beni iş başındayken gördünüz. Eminim ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Evet, sanırım çok iyi anladım. Ama anlamadığım bir şey daha var. Durun tahmin edeyim. Neden bu şekildeyim? Evet. Tam anlamıyla soru bu olacaktı. Çünkü siz... Siz o kadar genç, güzel ve çekici görünüyorsunuz ki... ...büğünüze kapılmamak imkansız. <gülüyor> o zaman şöyle diyelim. Bu kadar hoş insanın ve neşeli ruhun arasında... ...güzel olmanın daha iyi olacağını düşündüm. Açıkçası size göründüğüm gibi gelseydim ne bu parti kalırdı ne de insanlar şimdi olduğu gibi sanki sıradan bir kadın gelmiş gibi rahat ve özgür davranabilirlerdi. <gülüyor> Haksız mıyım? Ben merak ediyorum. Yazarlara, şairlere gerçekten göründünüz mü? Yani şey, onlarla gerçekten konuştunuz mu? Mesela Dante mesela ya da Shakespeare ya da ya da ne bileyim. Bunları burada konuşmam pek yerinde olmaz sevgili şair. Ama şu kadarını bilmeni isterim ki bazı ruhlar özeldir. Nadir de olsa zamanından önce farklı karşılaşmalar gerçekleşebiliyor. <gülüyor> Sanırım küçük de olsa bir ipucu olmuştur. <gülüyor> evet oldu. Ama şunu da açıkça söylemeliyim ki sizler yani yazarlar, şairler en keyif aldığım ölümlersiniz. ...gece çekiliyor. Ah ne yazık ki artık gitmeliyim. Hayır, lütfen gitmeyin. Biraz daha kalın. Bu benim son partim. Ve sizin şerefinize düzenlendi biliyorsunuz. Biliyorum. Ve inanın harika vakit geçirdim. Bu hissin benim için nasıl bir şey olduğunu hayal bile edemezsiniz. Bu geceyi sonsuza dek unutmayacağım. Lütfen. Lütfen. Biraz daha kalın <gülüyor> Sevgili Yüzbaşı Kamsın Benim gerçek kavalyem Hala benden bıkmadınız mı? Hayır asla Ben de kalmanızı çok arzu ediyorum Konuşacak çok şey sorulacak O kadar çok soru var ki aklımda Hem bu kadar güzel bir kadınla Bir asker ve bir şair <gülüyor> Biliyor musunuz? Kadın olmak harika bir şey Üstelik bu duyguyu binlerce yıl sonra hissetmek Kalmanızı istiyoruz Lady Ölüm ha, Bunu gerçekten istiyor musunuz? Aranızda yaşamamı, sizden biri olmamı ve artık ölüm olmamamı istiyor musunuz? Emin olun Ne istediğinizden gerçekten emin olun Çünkü içinizden biri bana çek git derse hemen gitmem gerek Kalmanızı istiyoruz Evet, lütfen. Pekala, o halde sizlerle kalacağım. Artık ölüm olmayacağım. Yeniden bir kadın olacağım. Bunu hepiniz kabul ettiniz ve geri dönüşü yok artık. Ama sevgili dostlarım, bir bedeli var. <gülüyor> Her zaman bir bedel vardır ve ödenmelidir. Bu durumda, içinizden birinin benim yerime ölüm olması gerekiyor. ...çünkü ölüm sonsuza dek dünyada olmalı. Şimdi, içinizde kendi isteğiyle ölüm olmak isteyen biri var mı? Hmm. Hmm. Demek kimse istemiyor. <gülüyor> ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Ben size bana sunulmayan bir seçenek sundum aslında. Biliyor musunuz? Ben ölüm olmayı hiç istememiştim oysa Neredeyse binlerce yıldır ölüm olmak isteyecek birilerini aradım ama Ne yazık ki intikam ateşiyle dolu olan ruhlar dışında da pek rastlamadım Peki bu durumda ne olacak? Leydi ölüm? Bu durumda ölüm olacak kişiyi ben seçeceğim Merak etmeyin en uygun kişi olmasına özen göstereceğim Bunlara gerek yok korkmayın lütfen Peki o halde üzgünüm Kapılar ve pencereler kapandı Atlar dışarıda hazır bekliyor Kaçmamanız bu seçimin sonuna kadar kalmanız gerekiyor O yüzden şimdi sizler benim konuğumsunuz ...ama rica ederim korkmayın lütfen... ...kimse zarar görmeyecek. Güzelliğine tapan... ...asla azla yetinmeyen... ...ve hırslı kontes... ...Della Candini. Aa! Ama nasıl olur? Ben daha çok gencim. Ölüm olamayacak kadar da güzelim. Ayrıca size yalvarırım. Evet sevgili kontesim... ...çok gençsiniz... <gülüyor> Yanılmıyorsam geçen hafta 54 yaşına bastınız ve ölüm olamayacak kadar güzelsiniz. Ah keşke bir de bu lafı sabah aynaya baktığınızda ya da paranız bittiğinde genç aşıklarınızdan birine söyleyebilseydiniz. <gülüyor> Ay affedersiniz bu çok aptalca olurdu. Yani sizi seçmem. Ay kusura bakmayın. Leydim ben hazır. Bunu biliyorum sevgili Kamps'ın ve inanıyorum da. Ama siz ölüm olmak için hem çok iyi niyetli hem de fazla keskinsiniz. Ya ben? Ben olamaz ah, mıyım? Olmanızı çok isterim sevgili şair David. Ayrıca eminim ki ölüm olmak size yakışırdı. Fakat yapacak çok şeyiniz var. Üstelik çok gençsiniz ve yaşam yıllara bulandıkça kalem ve kalp güçlenir. Yo yo yo bu haksızlık olurdu. Üstelik oldukça yakışıklısınız. Sizden hoşlandım. Ölüm olabilmek için erkek ya da kadın olmak gibi bir şart var mı? E, ya da belli bir yaş. Hmm. İnanın hatırlamıyorum. Ama bildiğim beni ölüm yapan bir erkekti. O yüzden olduğunu sanmıyorum. Ah, Sevgili Torrens. O kadar hoş ve güzel bir kadınsınız ki. Acaba sizi mi seçsem? <gülüyor> Biliyor musunuz? Ölüm olduğumda sizin yaşlarınızdaydım. Çok genç ve güzel <gülüyor> oh, Lady Neville. Buyurun Lady Ölüm. Ben? Ben sizi seçtim Lady Neville. Bundan şeref duydum. Ama neden? İnsan olmayı, hayatın ne kadar anlamlı ve anlamsız olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Kendine güvenen, soğukkanlı ve sonuna kadar da hiç çekinmeden yaşamı tehdit edecek kadar da güçlü ve tehlikeli bir kadınsınız. <gülüyor> Hem bu hayattan yeterince sıkılmadınız mı? Ne dersiniz? O zaman güzel bir müzikle gitmeyi tercih ederim. Nasıl isterseniz. Veda partinizdeki son dansı benimle yapmanız gerekiyor. Benim için bir onurdur. Müzik! Size bir sır vereyim milleydin evi. Lütfen. <gülüyor> ben de dans ederek ölüm olmuştum biliyor musunuz? Neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Yeniden insan olmak hoşunuza gidecek mi acaba? Yani bu kadar zaman sonra? Bilmem. Belki de gider. En azından şimdi olduğum kadar güzel olamayacağım. Belki de insanlar şimdi beni sevdikleri kadar sevmeyecekler. Ya da korkmayacaklar. Ama en güzeli yeniden ruhuma kavuşacağım. Ve insan olarak yaşlanarak öleceğim. Bunu bilmek bile çok güzel. Oh! Cezamı yeterince çektim Ne cezası Ne yaptın ki ölüm olmayı hak ettin Ne olduğunu bile anlamadım Bu anı unutmayacağım demiştim sadece Sessizce ağlamış ve korkmuştum Ama o kadar uzun zaman geçtik üzerinden Şimdi bazı şeylerin nedenini bile anımsamıyorum <gülüyor> Merak etme sen de anımsamayacaksın zaten Umarım Sizden bir şey isteyebilir miyim Lady Neville? Buyurun Lady Neville. Ben çirkin olduğum zaman... ...sen hala çok genç ve güzel olacaksın. Beni almak için geleceğin o gün. O gün lütfen bu anı hatırla... ...ve bana iyi davran olur mu? Söz. Söz veriyorum. <gülüyor> o zaman artık dansı bitirelim. İşte hikaye dediğim böyle olmalı. Gerçi ara bölgeye gelmeden beni alan kişi... ...Lady nevil miydi değil miydi pek anımsayamıyorum ya. Neyse. Tabii, hemen söyleyeyim. Olur da böyle bir parti düzenlemek isterseniz... ...beni her daim onur konuğu olarak çağırabilirsiniz. Üstelik DJ'lik bile yaparım canım. Hahaha! <gülüyor> Bakınız sayın dinleyicilerim, sevgili faniler... ...kesinlikle ve kesinlikle başta ben olmak üzere... ...bütün hayaletlere inanın. Ve emin olun gecenin kalbinde yaşamla ölüm arasındaki... ...çıktığınız bu hayat yolunda... ...yardım ettiğiniz herkes size karşılığını verecektir. Ah, bu arada... Olur da yanlışlıkla masallar diyarına düşerseniz sakın unutmayın. <gülüyor> Devler uyurken çok ses çıkarırlar ve kötü canıları da hep kurbanları ele verir. <gülüyor> Eğer inanmıyorsanız Hansel ve Greter'i tekrar okuyun. Neyse, neyse. Umarım küçük, zehirli gece yarısı hikayem hoşunuza gitmiştir. Gitti mi? <gülüyor> Güzel. O zaman haftaya cuma gecesi saat gece yarısını geçince... ...dünyayı dengede tutan manyağın hikayesine şimdiden hazır olun. Bendeniz mikrofondaki hayalet tabii ki burada sizleri bekliyor olacağım. Beni sakın unutmayın.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 Mikrofondaki hayalet... Buyrun Lady Ölüm. Yazan Necmettin Tetik. Yöneten Aziz Acar. Oynayanlar Lady Neville, Rücan Çalışkur, Lady Ölüm Nilgün Kasapbaşoğlu... David Ali Rıza Kubilay, Yüzbaşı Kamsın Selçuk Kıpçak, Hizmetçi. Buket Kubilay Erkek, Talat Turhan Türkeli Kadın, oya Krosçiler Kontestella Kandini, Fisun Kokucu Efektör, Ufuk Tanger Mikrofondaki Hayaleler